Selamünaleyküm. Herhalde benim gözlerde bir sıkıntı olsa gerek. Allah razı olsun. Çok önemli bir söz vardır. Kirpi yavrusunu ipeyim diye sever. O beni sevdiği için bana ipeyim diyor. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Evet aslında konu keşke cimrilik ve cömertlik olmasaydı da bu konu üstünde konuşsaydık. Allah razı olsun ama cimrilik ve cömertlik hakikaten bu zamanda kavramını tam manasıyla düşünemediğimiz şeyler gibi geliyor bana. Onun için e, teşekkür ediyorum. Güzel bir konu seçmişsiniz. Tabii cömertlik ve cimrilik, sözlük... Ha bir de şunu söyleyeyim konuşmaya başlamadan. Soru sorma. Şeyler olacak mı? Vaktimiz olacak tabii, tabii mı? Tabii ki. Bir süremiz ya. He, Yani ne? soru sormak serbest. O soru illa cömertlik ve cimrilikle de olmayabilir. Siyasetle de olabilir. <gülüyor> Atış serbest yani. Onu da aklınızdan bir kenarında tutun. Cömertlik ve cimrilik sözlük manasına baktığımız zaman cömertlik eli açıklık. Sözlükte böyle yazıyor. Cimrilik de bunun tersi. Eli sıkılık. Şimdi eli açık olmak veya eli sıkı olmak. Burada elden kasıt nedir? Elin açık olmasından kasıt nedir? Elin sıkı olmasından kasıt nedir? Aslında örfümüz, adetimiz, bilgimiz, yaşadığımız dünyadaki yapılan ve benzetilen şeyler hep bunların ne olduğunu bize az çok anlatıyor. Eli açık olmak, cömert olmak. Peki eli açık olmak, cömert olmak sadece maddi şeylerle mi geçerli? Biz can suyu ve yardımlaşma, can suyu yardımlaşma ve dayanışma derneği olarak tabii cömertlere çok ihtiyacımız var. Asıl bu tür e, şeyleri, dernekleri, vakıfları ayakta tutan şey cömertlerdir. Cömert sadece parayı çok verene mi denir? Cömert sadece malını çok tesadüf edene mi denir? Ama vaka şu ki, bunlara cömert denir. Yalnız bunlara mı cömert denir? Mesela sevgide cömertlik nedir? Mesela saygıda cömertlik nedir? Bence, Hayatın hemen hemen bütün safalarını bu cömertlik veya cimrilik içine sıkıştırabilirsiniz. Bir insan cömertse sevecendir. Bir insan cömertse cana yakındır. Cömert insandan katil olmaz. Eğer bir insan cömertse ondan asla katil olmaz. Niye? Çünkü o feragat etmeyi bir karakter icabı olarak sever. Dolayısıyla bir insanın kötü olması için önce cimri olması lazım. Cimrilikte bunun tam tersi olarak düşünebiliriz. Yani sevgide cimri. Ben birçok konuşmalarımda şunu söylerim. İnsan olmak farkı nedir? İnsan olmak ne demek? İnsan olmak sadece iyi biçmek Uyup ge uyuyup gezmek ne bileyim yani bunun gibi şeyler mi insan sadece bunu insanlar yapmıyor affedersiniz köpekler de öyle yapıyor yiyor içiyor yatıyor uyuyor geziyor onlar da biz gibi ama bizim onlardan farkımız ne insan olmak peki bu insan olmanın esprisi nedir işte cömert olmak sevgili olmak yani bir gün evden çıkarken deyin ki Bugün hiç kimseye iyiliğim dokunmayacak. Bütün cimriliğim üzerimde olacak. Ve o gün hakikaten hiç kimseye iyilik yapmayın. Hiç kimseden teşekkür almayın. O gün yatarken kendinizi bir ölçün. Tartın. Ertesi günde bunun tersini yapın. Deyin ki bugün ben mutlaka bir insana, birilerine iyiliğim dokunacak. Cömertlik yapacak onlardan teşekkür alacağım. Ve o gün bütün güler yüzünüzü takının, yola çıkın ve bir takım insanlara faydanız dokunsun. Onlar da size desin ki teşekkür ederim, Allah razı olsun, ne güzel insansın. O gün yatarken de kendinizi tartın. İşte bu iki gece arasındaki fark insan olma farkıdır. Peki bu farkı doğuran şey nedir? Bu farkı doğuran şey cömertliktir. Çünkü cimri olan insan her şeyde cimridir. Sadece malını harcamada, malını tasadduk etmede değil. Sevgide de cimridir, komşuluk ilişkilerinde de cimridir, insanlarla olan ilişkilerinde de cimridir, her şeyde cimridir. Yani cimriliği sadece Maddi şeylerin içine oturtmak bana göre yanlıştır. Ama maddi cömertlik çok önemli. O da çok önemli. Yani eğer vermesini bilmiyorsanız olmaz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ayşe Validemize dedi ki, ya Ayşe sana bir dua öğreteyim mi? Öğret ya Resulallah. De ki, ya Rabbi cimrilikten ve tembellikten sana sığınırım. Bakın, cimrilikten ve tembellikten. Demek ki cimri olmak bir de tembel olmayı da gerektiriyor. Yani bunların ikisi birbirine çok bağlı. Cömert olmak, eli açık olmaktan kasıt, tabi burada sınırlar da iyi çizmek lazım. Yani bazı arkadaşlar cömertlikle israfı birbirine karıştırıyor. İsrafla cömertlik çok farklı şeyler. İsraf yerinde olmayan harcama, boşa giden harcama, işe yaramayan harcama. Bu israftır. Ama cömertlik işe yarayan, ihtiyaç gideren ve insanların menfaatine olan veya sadece insanların değil, bir takım yaratılmışların menfaatine olan harcamadır. Biz buna cömertlik diyoruz. Veya böyle anlıyoruz. Kün olarak böyle anlıyoruz. Çünkü e, sözlük manasında birçok şeyler de saymış yanında. Örnekler vermiş vesaire. Örnekler zaten biz biliyoruz. Onun için cömert olmayı her zaman bu toplum eskiden daha çok başarıyordu ama şimdi de ben başarısız diyemiyorum doğrusu. Allah hepinizden razı olsun. Bir defa inanan insanın, Ya Rabbi sen haksın. Kur'an-ı Kerim senin hak kitabın. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam senin peygamberin diyen bir insanın, buna yürekten inanan bir insanın cimri olma şansı çok yoktur. Hiç yoktur demiyorum ama çok yoktur. %99 veya kahır ekseriyeti Müslüman'ın cömerttir. Niye? Çünkü Allah cömerttir, cömertleri sever. Cömert olmak çok önemli. Sadece insanın eğer işi sadece maddi yönden alırsak. Tabi biz dernek olarak en çok bizi maddi yönler ilgilendiriyor. Yani sizler bağış yaparsanız fakirlere veririz. Sizler bağış yapmazsanız fakire ne vereceğiz? Dolayısıyla e, şeyleri, dernekleri yani bu tür yardım vakıfları, dernekleri ilgilendiren konu önce maddi cömertlik. Ama şunu da altını çizmek lazım. Maddi cömertliği olmayanı manevi cömertliği de olmaz eğer maddeden cömert değilse, ikramı sevmiyor, insanları e, hoşnut etmeyi sevmiyorsa, o insanın diğer hasletlerde cömert olmasını da çok beklemeyin. Bunun ilk adımı maddi olarak. Ayet-i ne diyor Allah Azze ve Celle? Biz insanların canlarına ve mallarına karşılık cenneti verdik. Demek ki mal çok önemli. Bu malı verme çok önemli. Vermedeki niyet de çok önemli. Onun için cömert olan insanlar bu toplumda hakikaten toplumun betonlarıdır. Toplumları birbirine tutan betonlardır. Eğer dükkanlar yağmalanmamışsa o krizlerde eğer insanlar birbirlerinin yollarını kesip cebindeki parayı almaya te tevessül etmemişse bu ee, sivil toplum örgütlerinin ve belediyelerin ve birtakım yardım kuruluşların fakirler üzerinde yaptığı yardımların bana göre benim anladığıma göre çok büyük etkisi vardır. Onun için cömert olmak toplumu ayakta tutmak için olması ol, olması lazım olan bir haslettir. <gülüyor> cömert Allah cömertlerden razı olsun. Bazı televizyon programlarında ben onu diyorum. Fakirler cömertleri cennete taşıyan vasıtalardır. Eğer o vasıtalar olmasa zenginler arasat meydanına kalır. Vasıtası yok. Nasıl gidecek? Onun için zenginler fakirlerin kıymetini bilmeli. Hani güzeller güzelliğini çirkinlere borçludur. Eğer çirkinler olmasaydı güzelliğin güzeli olmazdı. Bir esprisi olmazdı. Dolayısıyla zenginler de zenginliklerini fakirlere borçludur. Öyle bir toplum düşünün ki herkes fakir. Bazı programlarda diyorlar ya başkanım keşke hiç kimseye yardım dağıtmasak. Niye? Herkes zengin olsa. Ula o zaman bu zenginler cennete nasıl gidecek? Rabbim öyle bir denge kurmuş ki Zengini cömert olduğu için cennete alacak. Fakiri de sabretmesini bildiği için cennete alacak. Her şeyi kulunu cennete sokmak için vesile ihtas etmiş. Öylesine merhametli bir Rabbimiz. Allah Azze ve Celle hepimizi inşallah cennetine girenlerden etsin. Cömert olmak sadece vermek vermek ama işte bu maddi olarak değil her şeyiyle vermek. Bakıyorsunuz bugün Türkiye'de mesela çok hepinizin çok yakın olduğu geçen Ramazan ayını düşünelim. Yani hepimiz için çok taze bir ay. Bir Afrika meselesi çıktı. Oysa Afrika meselesi Devletin gündemine yeni geldi Tayyip Bey'in şeyiyle. Ben yine söyledim onu birçok yerde. Ya Biz Cansu'yu olarak altı yıldır, altı yıl oldu bizim kuruluşumuz. Altı yıldır Afrika'da insanların aç olduğunu aynen yakın görüyoruz. Şahide ettik. Biliyoruz. E şimdiye kadar ben en az 30 senedir biliyorum ki Afrika'da insanlar aç gezer. Afrika'da kuraklık vardır, Afrika'da çöl vardır, Afrika'da susuzluk vardır. Tayyip kardeşim daha yeni öğrenmiş ama geç gitmek hiç gitmemekten evladır. Geç öğrenmek de hiç öğrenmemekten evladır. Buna da teşekkür ederiz. Böyle bir şeyin olmasıyla e, yapılan yardımların %93'ü Afrika oldu. Yani Burada rakam vermek gerekirse Biz Ramazan ayında Aşağı yukarı eski parayla 7 trilyon Yeni parayla 7 milyon TL Afrika'ya nakit yardımı Yaptık Cömert olmak bu Adama soruyorsun Bu parayı kime gönderiyorsun Zekatını Afrika'ya Peki Afrika'da kim alacak bilmem sen hiç Afrikalıyla konuştun mu? Hayır. Hiç tokalaştın mı? Hayır. Ya hayatında hiç görmedin ve görmeyecek olduğun belki de bir insana yardım etmek. Hayatında hiç görmemişin, halini bilmiyorsun, sesini duymamışın, tokalaşmamışın, yan yana gelmemişin ve gelme ihtimalin de trilyonda bir ve sen bu insana yardım ediyorsun diyorsun ki ben senin gıdanı temin edeceğim. Ben senin işte 3 aylık, 5 aylık neyse ne kadar gücün yetiyorsa o kadar ihtiyacını karşılayacağım. Veya bugün bizim yetim projemiz var. Ayda 75 lira verirse bir insan oğlu olur. Bir 75 lira verirse kızı olur. İyi o 75 lirayı veriyorsun bir kızın veya oğlun oluyor veya her ikisi birden oluyor. Sen bu çocukları hiç gördün mü? Hayır. Hiç kucağına aldın Hayır. Bak hayatında hiç görmediğin veya gör ve görme ihtimalinin çok zayıf olduğu insanlara bir insan niçin yardım eder? İşte cömertlik bu. Ya Rabbi senin yarattıklarına senin hatırın için yardım ediyorum. Cömertliğin temeli bu. Eğer insanda inanç yoksa cömertlik de olmaz. Zaten birçok ahlaki mefhumlara bakın, örfü mefhumlara bakın, yani toplumun e, yaşayışını toplum halinde birlikte yaşamayı gerektiren bütün hasletlerin, belki bütün demeyelim, ama kahır ekseriyeti hasletin temelinde inanç vardır. Biz medeniyet, medeniyiz. Hangi medeniyettensin? İslam medeniyeti. İslam medeniyeti dediğin zaman e arkasından demek ki bir de Hristiyan medeniyeti var. Bir Musevi medeniyeti var. Yani medeniyetleri bile inancına göre tasnif edersin. Bazıları Müslüman olmasına rağmen Batı medeniyetini üstün görmüştür. Bu onun iki şeye yorumlanır. Ben Müslüman olacağım ve Batı medeniyetini üstün görüyor isem ya ben gerektiği gibi Müslüman değilim. Bu çıkar. Ya da kendi medeniyetimi gerektiği gibi bilen değilim. Yani şu geçmişimiz 200 sene 300 sene tanzimata kadar dayanabilir. Baktığımız zaman batı medeniyetini daima üstün görüyorduk. Tabi e, halk olarak bunu söylemiyorum ama yöneticilerin kahır ekseriyeti böyleydi. Batı medeniyeti bizim medeniyetimizden üstündür. Peki bizim medeniyetimiz derken, batı medeniyeti bir kadın kocasını sabah uğurlarken Allah'a emanet olun, seni sevdiğimi unutma. Kendine dikkat et, helalinden kazan. Ama akşama inşallah sağ salim görüşelim diye uğurlasa. Samimi söylüyorum, o erkek için dünya küçüktür. O kadar küçülür, bir avuç dünyadır. Mesela de sabah kahvaltı ederken, hiç ortada hol yok, yumurta yokken, karısının gözüne baksa, Dese ki, ya Rabbi sana teşekkür ederim. Bana böyle dünya güzeli bir kadını eş verdin. Hanım seni çok seviyorum. Ne olur? Boyu eksilir? Parası mı gider? Ama inanın o gün o kadın, mutlu olma ölçeği olsa, dünyanın en mutlu kadınıdır. Bakın iki kelimeyle. Yani cüzdanı falan açmak yok burada. Cüzdana gerek yok. Sadece kalple ağız. Ama ben bazı konferanslarımda derim, 40 çeşit hayır vardır. Bunun 39'u evet manasındadır. Ama öyle sevi seni seviyorum dersin ki adamın kafasına ayakkabı vursan daha iyidir. O, o da öyle değil. Yani her şeyi usulüyle şeyiyle uzatmayalım. Abi zil çalacak mı? Ben saate falan bakmıyorum. Ben saate falan bakmıyorum. Aldık gidiyoruz. Allah ne verdiyse beraber sohbet ediyoruz. Buyurun. Doğru. Tabi. da mı? Tabii. Şurada Cömert'in içinde saygı, ya da şunlar, biz bilgi paylaşın. Yani Sahi olduğumuzu bir birikimi, bilgi birikimi. Bir yani Öğretmen-öğrenci kurusunu olmadığı halde bir kardeşimizle paylaşmak. <gülüyor> ya da Allah ile olan itibarımızda Allah bizi çok cömert davranır. Biz diyelim ki onun bizim var sıkıldığı dışında işte mafidelerde dersleri belki bu ona karşı cömert yani Allah razı olsun. Cömer, cömer. Allah sürekli, razı olsun. Bilir. Önce birinciden söyleyelim. Bir usta kendi ayarında bir usta yetiştirmeden ölürse o ilim onun için yeterli vebaldir. Bir daha alalım. Bir usta Kendisi kadar bir usta yetiştirmedikçe, yetiştirmeden ölürse, ahirette bu vebal ona yeter. Öyle diyelim. Bu bizde çok vardır. Allah razı olsun. Gerçekten çok vardır. Adam ayakkabıcı ustasıdır. Ama işin püf noktasını öğretmez. Niye korkar? İşimi elimden alır der. Gider bir başka dükkanı car. Oysa sorsan sen Müslüman mısın? Elhamdülillah. Peki rızkı veren kim? Allah. Öyleyse niye kalfandan korkuyorsun? Bizim Ben mali haberim. Rabbim kalbimi biliyor, yaptığımı da biliyor. Bildiğim hiçbir şeyi yanımdaki elemandan esirgemedim. Yani meslek olarak bildiğim hiçbir şeyi yanımdaki elemandan esirgemedim. Elhamdülillah. Kaç tane mali müşavirimiz çıktı. Birçoğu yani belli yerlerde müdür bile oldular. Dolayısıyla o asıl belki cimrilik olarak veya cömertlik olarak söyleyeceklerimizin başında olmalı. Bildiğinizi paylaşmadıkça cömert olamazsınız. Bildiklerinizi öğreteceksiniz. Ne Nasıl benzetelim? Hani demin söyledik ya, harcanmayan para. Kime ne faydası var? Efendim bizim evin altında iki teneke altın varmış. Ama hiç bulmak mümkün değil. O altının kime ne faydası var? İlim de öyledir. Eğer alim kendi ilmini satamamışsa başkalarını öğretememişse vallahi o inancıma göre o alimin ahiretliği için çok zor. İkincisi Allah Azze ve Celle insanlara verdiği nimetlerle tarifi mümkün olmayan ancak kendisi bilen bir cömertliktir. İnsanların buna karşı cömert olması yine kendimiz içindir. Farz ibadetlerini yaparsanız borcunuzu ödersiniz. Ama sevap nafile ibadetlerdedir. Üzerine koyduğunuz katmer nafile ibadetlerdir O nafile ibadetler de cömertlik eseridir. Ve bu cömertlik yine size faydalıdır. Rabbim ne bir faydası yoktur ki onun. Haşa onlara ihtiyacı da yoktur. Ama bizim ihtiyacımız biz ona muhtaçız. Şöyle düşünülebilir. Teşbihte hata olmasın. Eğer yanlış olursa da Rabbim affetsin. Bir evlada zulmetmek anayı üzer mi? Yani bir kadının çocuğunu hani meşhur hikayeler vardır. Bir kadın, bir çocuğu iki kadın sahiplenmiş, biri benim demiş, biri benim demiş. Bir peygamberle alakalıdır bu kızsa. O zaman getirin kılıcı ikiye bölelim, yarısı senin, yarısı onun olsun deyince biri tamamlamış demiş, Ha demiş o zaman gerçek anne sensin abi. Niye? Evladının zulüm görmesini istemiyor. Evladının ikiye bölünmesi anneye bir zarar verir mi fizik olarak? anne gene annedir anne gene sağlamdır ama annenin o çocuğun ikiye bölünmesine rızası yoktur neden çünkü o çocuğa çocuğuna karşı sevgisi o kadar geniştir vallahi Rabbimin sevgisi de size bize o annenin çocuğa olan sevgisinden çok daha fazladır orada belki Rabbim hani annenin bir faydası yok ama çocuğu eziyet görmeyecek. Rabbimin bir faydası yok ama kulu cehenneme girmeyecek. Böyle bir şey yapılabilir. Onun için insanlar da ha, şunu şöyle diyebiliriz. Kulun Allah Azze ve Celle'nin bu cömertliğine karşı cömert olmalı. Kime? Kime? Allah'ın yarattığı diğer kullarını. Hani derler yani bizim benim de başımdan çok geçti ama niye yapıyorsun can suyu derneğinde? Ne işin var? Maaş mı alıyorsun? Hayır. Belki belki arabamın benzini gidiyor, vaktim gidiyor vesaire. Nefsimden Allah'a sığınırım. Bunu söylerken sadece konuyu açmak yani daha anlaşılır olmak. Peki niye elin fakirse fakir sana ne? Akraban mı? Değil. Anandan dayın babandan soyun mu? Değil. E niye yardım ediyorsun? Niye koşturuyorsun? Niye ben geldim size çene döküyorum? Şu anda ben kahvemi içiyordum. Ha burada şu. Yarın Rabbim ahirette derse ki Ey lütfü kulum ben sana sayısız nimetler vermedim mi dünyada? Verdin ya Rabbi. Peki sen bana ne getirdin?" derse, "Ya Rabbi senin rızan için senin yarattığın iki tane ağlayan kulun gözyaşım sildi. Yaptığım bu başka bir şey değil. Sana başka bir şey getirmedim. Zaten ne götüreceksin ki yani Rabbime o Allah azze ve celle'nin yarattıklarına iyilikten başka ne götürebilirsin? Ama iyilik yapmanın temeli çömelik Cömert değilseniz iyilikte bile cimrisiniz demektir. Oysa mesela bizim düsturlarımızdan biri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam komşun açken tok yatmayacaksın. Neyi gerektirir bu? Cömertliği gerektirir. Cömert değilsen komşunun aç veya tok yatması senin umurunda bile olmaz. Aklına bile gelmez. Seni böyle bir tedirgin bile etmez. Onun için cömert olmak insan olmakla eşittir. Ama insandan kastımız Rabbimizin istediği gibi bir insan. Efendimiz Aleyhisselatu vesselam çok cömertti. Niye? Demin de söyledik onu. Allah cömerttir, cömertleri sever. Onun için Allah razı olsun hem meslekte yani bildiğiniz hayra bildiğiniz Bakın, bu çizgiyi korumak lazım. Hayra bildiğiniz her şeyi öğretmekle mükellefsiniz. Bu sizin boynunuzun borcudur. Şerre bildiğiniz her şeyi de gizlemekle mükellefsiniz. Bu da sizin boynunuzun borcudur. <gülüyor> Biraz de alaklıydı. yani de, siz sahip olduğunuz, sahip olduğunuz, sahip olduğunuz. Mümkün. Aslında siz olmadı. Derirken ayrıca bir şey daha yapmıyoruz. Mümkün sahibinde tasdiklemiş oluyorsun. Yani bana ben de Ama benim derseniz mümkün gerçek sahibinde imkan yapın. Ya, ayette Şimdi, o zaten. Allah'ın birbirini onayla <gülüyor> bir şey, Tabii. tarafı var. Ayette ne diyor? Demin söyledik. Biz onların canlarına ve mallarına karşılık cenneti vereceğiz. Ben bunu nasıl benzetirim bilir misiniz? Ve birine biri bana bin lira borç verir. Der ki sana şu bin lira borcum olsun. Şu paltoda senin o şeyi sana veriyorum. Bunu da kullan. Sonra aradan zaman geçiyor. Bana diyor ki hani sana şu bin lirayı emanet vermiştim ya evet o bin lirayı bana ver şu verdiğim paltoyu da bana ver sana köşk vereceğim para kimindi onun palto kimindi onun yani Allah azze ve celle şöyle diyor sana emanet olarak verdiğim şeyleri bana iade et yani emanete ihanetlik etme sana ekstradan cenneti vereceğim Oysa senin hiç sermayen yok. Yani sen derken kendimi de içine katıyorum. Bu konuşmanın bir usulü. Hiç bizim şeyimiz yok, sermayemiz yok. Can da onun, mal da onun. Veren de o, murad eden de o. Allah Azze ve Celle diyor ki, işte bu verdiklerimi bana iade edin. Size cenneti vereyim. Malı vermek için cömert olmanız lazım. Peki canı vermek için cömertlik gerekmez mi? İkisini de vermek için cömert olmak lazım. Cömert olamazsanız bunlardan fedakarlık yapamazsınız. Aslında fedakarlık da değil. Yani emaneti yerine vereceksin. O kadar. Ya Yapman gereken bu. Zaten olması icap eden bu. Allah Azze ve Celle eğer siz dürüst olursanız diyor. E zaten dürüst olmak benim bir görevim. Bir ara bir yerde konuşuyorduk. Adam dedi ki ben dedi anneme ve babama hep iyilik ettim. Ne yaptın dedim. Onlara baktım dedi. Yani bütün iaşelerini ben temin ettim. İşte hastalandı doktor götürdüm. Allah Allah. Bunlar iyilik mi? Yoksa görevin mi? İyilik görevin üzerinde olan şeydir. Yani görevini yaparsın Artı koyarsan iyilik o artıdadır. Bak demin ne söyledik? Sevap nafile ibadetlerdedir. Namazını kıldın, borcunu ödedin. Seni borçsuz hale getirdi. Ama üzerine konan sevap nafile ibadettedir. Onun için nafile ibadetler belki bizim Allahu alem cennete bir an önce gitmemize vesile olan veya daha iyi bir şekilde gitmemize vesile olan şeylerdir. Bütün bunların temelinde cömertlik vardır. Cömert olmazsanız bunların hiçbiri olmaz. Cimrilik de bunun tam tersidir. Evet cimrilik üzerine fazla konuşmayalım da. Çünkü hakikaten sevmiyorum. Evet sorusu olan varsa buyursun. Buyurun. İzlediğiniz için. yıllardır, aç olan bir Fakat birden baktığınızda birden gündeme geldi. Birkaç ay içerisinde trilyonlarca para gönderildi oraya. Bu medyanın etkisiyle olan bir şey. Bu medyanın etkisini, burada medyanın paylaştığı bilgiyi gücü merkez olarak algılayalım, yoksa bizi sadece istediği yere yönlendirdiği için bir e, sahte terlik veya başka bir şey olarak mı <Gülüyor> Şimdi bir sahtekarlığı örtmek için bir iyilik yapmak gibi bir şey. Ha, orada niyet asıl. Şimdi e, niye Afrika'ya yönelindi? Benim aklıma hep Erbakan hocamın. Afrika'da açlıktan koluna kaldıramayan insanlar varken diye başlayan cümleler aklıma gelir. Hmm. Acaba Tayyip Bey artık hocamın bıraktığı yerlere mi dokunmaya başladı? Çünkü bu milletin hasleti budur. Yani burada siyasi şey olarak konuşmuyorum. Ama vakada bu. Hocamın hele hele son zamanlarda bu vurgunun üzerinde çok durduğunu gördük. Şimdi de medya bir şeyi örtmek için ki ben de o kanaatliyim bir şeyi örtmek için bir hayır yapmak zorunda kaldı. Ama Allahu Alem Allah azze ve celle amelden ziyade niyete bakar. Niyetiniz ne? Yani boğulmakta olan bir insanı kurtarıyorsunuz. Eğer kurtarmadaki niyetiniz meşhur olmaksa o kurtarmanın Karşılığını dünyada alırsın. Meşhur olursun. En azından o aile seni tanır. Benim çocuğumun hayatını işte bu delikanlı kurtardı derler. Ama sırf Allah rızası için bir kula yardımsa onun karşılığını da Rabbim'den alırsın. Bu bunun gibi bir şey. Yani orada bir şeyler örtmek için Afrika'yı gündeme getirdi. Oysa bugün tabi Somali'de yüzde yüz Müslüman olan bir ülke. Afrika'da ender ülkelerden biridir Somali. Somali'nin nüfusunun tamamı Müslümandır. Yani bize verilen bilgi öyle. Ama Libya'da Müslüman. Suriye de Müslüman. Geçen gün gazetecinin biri televizyonda onu söyledi. Şey konuyu geçiyor muyuz ya? Atlıyor muyuz? Tayip Tayyip Bey alacağım. Tayyip Bey Libya'ya gitti, Suriye'ye gitti, Mısır'a gitti de Irak'ta bir buçuk milyon Müslüman ölürken neredeydi dedi. Hiç bunu benim Müslüman kardeşim düşünüyor mu? Müslümanın ferasetinden korkun. Çünkü o baktığı zaman Allah'ın nuruyla bakar. Yıl 78. Kadir Müslümanı sen tanırsın. Sebil diye bir dergi çıkarıyoruz. Ben de onun kurucu mali müşaviriydim. Belediye başkanı olana kadar. 76-99. 77 yılında bir Nijer, 77 veya 78 orada yanılabilirim. Nijeryalı bir gazeteci geldi, sohbet ediyoruz. Kadir abi dedi ki, adam da Türkçeyi böyle, turist Türkçesi konuşuyor, anlayın. Bu Müslümanların hali ne dedi? dedi Kadir Bey. Hani siz çocuklar için böyle bebek falan yapılır ya nedir o dedi? Dedi oyuncak. Heh. Oyuncak aslandan fare korkar mı? Kadir abi dedi korkmaz. Sırtına binebilir mi? Biner. Kulağını kemirebilir mi? Kemirir. Peki aslan gerçek aslan olursa gölgesine bile sokulamaz dedi. Şimdiki misler oyuncak aslana benziyor. Baktığın zaman şekli aslan. Yelesi var, kuyruğu var, dişi var, bıyıkları var ama oyuncak içinde bir şey yok. Şimdiki Müslümanlar, tabii iyilerini tenzih ederek söylüyorum. Yani genel şey olarak söylüyorum. Namaz kılar, hacca gider, oruç tutar, zekat verir. Günde belki yüz kere, beş yüz kere kelime-i şehadet getirir. Baktığın zaman Müslüman. Ama iyiliği emredip kötülükten ne yetmek? Ama cihat, bütün bunları göz ardı ediyorsa, o Müslüman şekli Müslümandır. Oyuncak aslan gibidir. Bıyığı vardır, namaz kılar. Kuyruğu vardır, oruç tutar. Yelesi vardır, hacca gider. Yani öyle benzeterek söylüyorum. Ama yetmez. Bir defa İslamiyet'i Müslüman... O beş şart İslam'a giriştir. Sonuç değildir. Bir kişi değildir. Başlangıcıdır. Siz bu beş şartı kabul ettiğinizde diyorsunuz ki ben bundan sonra Müslümanlığın gerektiği her şeyi yapacağım demektir ve yapmanız lazım. Şöyle bir düşünün. Eee için kutsal bildiniz. Elinizde hap bildiniz. Hocam iyi şoför olmanız için yetmez. Yetmez. Yok lazım. İşte, um, arabanın bütün çünkü bazen bazıları var. İşte gübre yedi alıyor çok öyle diyor ama şoför mü? Bir, alıyoruz, bir ya, Değil, tabii tabii öyle o kadar çok ki başta benim hanım ehliyeti var ama arabayı bir gün al kullan dedim. Ya lütfen araba gidiyor dedi. E gidecek zaten onun için bildiğin yere. Ya. <gülüyor> yani Evet. yetmez aynen Allah razı olsun çok güzel bir benzetme ehliyet almak şoförlük yapabilir demektir ama şoförlük yapmak başka şeydir o da İslam'ı yaşamak yani e, İslam'ın beş şartı ben bunları kabul ettim Bundan sonra İslam dininin ve Rabbimin bana yüklediği bütün yükleri kaldırmak için gücüm yettiğince çalışacağım demektir. Evet. Başka? Buyurun. Hocam, e, Cömert'i yardım etmek olarak da e, Cömert'i aslında İslam'ı yaşamak değil mi? Yani bir kardeşin oradayken için yani böyle cinsizlamak, hayal yani çünkü Tüm Müslümanlar geldi bizi ama İslam tamamla ilişkili yani, değil. Onun için yani İslam iman tam olarak İslam değil. Şimdi e, cömertlik İslam İslam'da çok iç içedir. Ama tam olarak dediğin zaman Peygamber Efendimiz'den daha koyu bir Müslüman bulamazsın. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz kadar da hiçbirimiz değiliz. Yani. Karşıdan karşıya geçen bir köre yardım etmek cömertliktir. Komşun açken tok yatmamak cömertliktir. Darda kalmış olan bir insanın maddi veya manevi sıkıntısını gidermek cömertliktir. Ama kün olarak İslam'ı tam yaşadırsan hepimiz sınıfta kalırız. En azından ben nefsim için söylüyorum. Sınıfta kalırız. Dolayısıyla gel cömertliği o kadar şeye <gülüyor> her tarafı dolduran bir hale sokma. Sokarsan çoğumuz sınıfta kalırız. Onun için cömertlik, çünkü eğer siz günah işlemeseydiniz ben sizi imha kaldırır, yerinize günah işleyip tövbe eden kullar yaratır. Müslüman, bu şu demek değil, tabii bütün bunların tevhile ihtiyacı var ama sizler artık bu tevhili yeterince anlar arkadaşlarsınız. Allah hepinizden razı olsun. Yani nasıl olsa Rabbim affeder öyleyse, ya benim tövbe etmem lazım, öyleyse ben günah işleyip Ule zaten her adım atarken sen sekiz tane günah istiyorsun haberin yok. Dervişin birini, birini Allah Azze ve Celle soracakmış. Ey kulum ne getirdin? Ya Rabbi sana hiçbir şey getirmedim ama sana da şirk koşmadım. Sen öyle zandet demiş diyecekmiş. Bu söylediğim hadis şeriftir beyler. Sen öyle zandet diyecekmiş Rabbim. Falan zaman karnın ağrıdı da dedin ki içtiğim ayran karnıma ağrıt. Ayranın ne gücü vardı? Ay kulum senin karnına ağrısın. Bir ayranı bana eş koştu. Dikkat edin. Eskiler hep şöyle derdi. Rahmetli babam da hep öyle derdi. Oğlum şu hapı al. Biiznillah iyi gelir. Biznillah. Rabbimi katıyor. Allah'ın izniyle iyi gelir. Ya işte... Midem karışıyor. Niye... Allahu alem içtiğim ayrandan. Bu şu demektir. Olan her şeyin tek yaratıcısı Rabbim'dir. Bunun tasdikidir. Değilse ayranın ne bileyim kokmuş pilavın ne gücü var ki senin mideni bozacak bilmem neyini yapacak. Onları, onlara o hasleti veren Rabbim'dir. Bilmiyorum işin inceliğini anlatabildik mi? Onun için e, şey cömertliği o kadar her tarafa doldurma değilse sınıfta kalırız. Buyurun. zaman Aslında da Şu an şu an olmadığı kadar vakt içerisinde nakdi durumdan iyi zaten. bilmiyorum ama en güzel mimalar, en güzel camiler bitmiş. İşte Türkiye'nin standa uçaklara bedava oluyor, yani. i̇şte yatıklara bedava oluyor. Cenab-ı Hak'te kullanıyor gibi birisinin buradığını bildiğimiz bir tane tarihi insan. yardım ediyoruz. Bunlara karşında nasıl bir yani insanlar açıklama gidebiliriz? Eğer bugün Amerika, Japonya güzel bir kampanya başlasa, bütün öğrettiği yetimlerin oysa oradaki bütün işte gazları, bütün tedavisini yapsa, bu da mı cömert olucu mu? Veya bir Müslüman e, o yolda çalışıp iman etmiş ama o yolda sadece belki bir mütevazı değil, o da cömert sayılıyor ve bu se insanlar biraz bundan memnun oluyor. Evet. İlahi ekmek. Buyurun. En ee, Yani e, evet, cennetten geliyoruz vaktinizden bediyoşunuz ama bir hesabınız var. Her hani Afrikalı kabilelerimiz diyor ki Beyaz adam Afrika'ya geldiğinde kutsal kitabı var, bizim geniş ve verimli arazilerimiz vardı. Şimdi bizim kitabımız var, Beyaz adamın arazileri var, geniş ve verimli arazileri var. Yani ben diyelim ki bir yoksun komşum var, yoksun komşuya Evet, yardım, ediyor. yardım ediyor ama kızında da gözü var acaba o kızı <gülüyor> bana verir mi diyor bu cömertlik midir evet cömertliktir bu pencereden bakarsan evet cömertliktir Rabbim o kadar cömerttir ki o cömertliğe bile böyle bereket verir hani Mevlana hazretlerine demişler ki şems geliyor bütün malımı verin demiş öbürüm. Ya Mevlana yalan söyledi. Ulan doğru olaydı. Canımı verirdim. <gülüyor> Bakın Rabbimin cömertliğini görüyor musun? Sahte olan cömertliğe bile mükafat verir. Dünyada, mı? Dünyada ferdi, ailede, dışarıda yani e, mutlaka niyet önemli. Ha onun Hesabını hem dünyada verir eğer farklı şeylerse onu yani işte insanları doyurayım ama diğer taraftan sömüreyim gibi. Yani aç bırakayım, bütün imkanlarını elinden alayım sonra ona günlük ölmeyecek kadar yemek vereyim. Bu cömertlik midir değil midir? Bunu tartışmak lazım. Hani cömertlik midir bu? Sen adamı önce fakir hale getirdin. Belli oyunlar kurarak, belli tezgahlar kurarak. Sonra da ona ölmeyecek kadar gıda verdin. Bu cömertlik midir? Yani cömertlik o değildir. Sen o adamı, tabii niyet ölçmüyoruz. Niyeti şudur budur ona bakmıyoruz. Ama eğer yapılan iş Afrika bugün bu haldedir. Bu mantıkla bu hale gelmiştir. Afrika'da zannetmeyin ki her taraf çöldür. Hayır. Afrika'da öyle yeşil, öyle verimli yerler var ki şaşırırsınız. Altyapı yani toprak altı zenginlikleri, toprak üstü zenginlikleri gerçekten müthiştir. Ama Avrupa ve Amerika burayı sömürmekle bu insanları bu hale getirmiştir. Avrupa tembel şey Afrika tembel. Ya aç olan insanın çalışma şansı var? Bir Ramazan geliyor. 30 gün oruç tutuyoruz elhamdülillah. Rabbim kabul etsin. Hele 3'ten sonra sakın dokunma bana ha. Parlarım. E adam da öyle. Yani o zulüm müdür? Yani cimrilik midir? Cömertlik midir? Onda tartışmak lazım ama bugün Afrika bu mantıkla bu hale gelmiştir. Demin hocam söyledi ya bir zamanlar benim arazilerim vardı. Beyaz Adam'ın kitabı. Şimdi benim kitabım var. Arazilerin hepsi Beyaz Adam'ın oldu. Rüşvet mi konumuzun dışında. Fransa'da, yani Fransa, Libya'da bazı şeyler yani, yani, ya yani, yani, Ama bak demin bir şey söyledik. Müslümanın ferasetinden korkun. Çünkü o baktığı zaman Allah'ın nuruyla bakar. Ne demek feraset? perdenin arkasını tahmin etmek demektir. Bunun içinde Rabbim laarı iyi olacak? O bana bunu yapıyor ama niye? Mesela siyasete girmeyelim ya başka. Yani Tayyip Bey niye gittim bu sefer konuştu diyecektim. Buyurun. <gülüyor> özellikle zemine ki yardım kuruluşlarına niye ben yapamam insanlar işte zekanlarını insanlara sıkık sorular sorular. Muhtemelen size daha da askıda söylüyor. İnan, kardeşim, az kadın, daha büyük Niye Bizim Somaliler ne olacak diyor? Evet, Türkiye'nin yoksun diyor, diyor yani. Sıkılarlar niye geldi? Onların derdiniz ne? Şey planımız bir gerekiriz mi? Ee, tabii onlara e, İslam'ın e, nasıl ki zulmün e, mazlumun dini sorulmazsa yoksuların dini sorulmaz. Evet. Belki bunun diğer aşık şey sıralaması vardır. önce akraban sonra, daha sonra Ama yani, akraban derken Müslüman olma kaydı yok. Yani, Komşun derken Müslüman olma kaydı da yok. Yani Tabi şey tabi doğru katılıyorum. Çalışıyorum bu sorular size sıklıkla biliyordum. Ne diyorsunuz? Tabi bu bizim belediyede de bana en çok sorulan sorulardı. Ee, bir tanesi mesela 2002 seçimlerinde ben belediye başkanıyım. Ama ee, o zaman Saadet Partisi'nin aldığı oyda yüzde iki buçuk Biz de fakirlere aş veriyoruz ve Emin önünde %10 mu %11 mi ne çok düşük bir oy beklediğimizden çok küçük bir oy çıktı. Ee, yönetimden bazı arkadaşlar başkanım yemeği keselim dedi. Bu insanlara yemek verilmez. İşte o zaman ben onu dedim. Fakirin dini olmaz. Fakirin partisi olmaz. Fakirin ırkı olmaz. Fakir fakirse Yardıma hak kazanmıştır. Hazreti İbrahim Aleyhisselam misafirsiz yemek yemeyi sevmezdi. Yemekte illa misafir olacaktı. Bir gün kapısı çalındı. Bir ihtiyar adam. Dedi ki ya İbrahim açım doyur beni. Dedi senin yaşın kaç? Dedi yetmiş beş. Hangi dindensin? Dedi. Bir başka din söyledi. Dedi ki gel benim dinime gir seni akşam doyurayım. Sen dedi benim 75 yıllık dinimi bir yemeğinle mi değiştireceksin? Dedi çekti gitti adam. Allah Azze ve Celle dedi ki ya İbrahim ben senin o yemek vermediğin kula 75 yıldır rızk veriyorum. Sana ne olmuş ki bir akşam yemeğe vermedim. Deyince İbrahim Aleyhisselam anladı. Koştu arkasından. Yakaladı, yalvardı, yakardı, elini ayağına kapandı da geldi akşam yemeğini yedirdi. Eğer iyi olmak, kötü olmak, benim düşündüğüm gibi düşünmek veya düşünmemek, Müslüm veya gayrimüslim olmak, rızka muhataplık olmuş olsaydı, Müslümanın dışında hiç kimsenin ayakta gezme şansı yoktu. Allah Azze ve Celle bir damla su bile vermezdi. Öyleyse, dolayısıyla fakirlik, yani bizde muhatap olma, yardıma muhatap olma için fakir olmak yeter. Bir yerleri bizi enterese etmez. İşte başkanım o çok kötü bir kadın. Allah'ın onun arasında, ben onun fakirliğine bakarım. Eğer hakikaten yardıma ihtiyacı varsa yardım almaya hak kazanmışsa bana düşen ona o yardımı yapmaktır. Yalnız şurada Abdülbaki kardeşime katılıyorum. Eşitlik halinde kendi kardeşimi tercih ederim. Bunu da Rabbim böyle ister. Önce akraba dedi ya bu bundan dolayı. Eşitlik halinde ben bana yakın olanını tercih eder. Bu bir tercih sebebidir o kadar. Buyurun. yer. John Bat eee Eminönü'nde Ramazan'da 15 bin kadar, Yahya Han'da 15 bin kadar Çil eee eğitim alanında eee yardımlarını yolladık Maşallah. Yamanında. Allah razı olsun. Ben orada eee genellikle hani yani fakirler varken, Somali'deki fakirlere bu Günde en biz şey telefonla. ne Şimdi öyle diyenler yardım yapıyor muydu? Zaten dikkat edin, öyle diyenlerin hiçbiri yardım yapan insanlar değildir. Ama biz bunu çok yaşadık. Bilhassa bu Bosna yardımında, işte Süleyman Mercimek meseleler falan çıktı, belki genç kardeşlerimiz bilmeyebilir. Ben o Bosna meselesinde, inanın çöp bidonuyla para topladım. İçinde bilezik de vardı, küpe de vardı, nişan yüzsüyü de vardı, hepsi vardı. İşte bu bu kadar zehir zıkkım olsun. Sen yardım edenlerden misin? Ben deli miyim ya? Niye vereyim? Sana ne? Hıyarası. Ben parayı veriyorum, ben şikayet etmiyorum. Sana ne? Benim paramı sen mi koruyacaksın? O tür insanlar zaten yardım etmeyen insanlar. Onlar cimri olanlardır. Gerçek cimriler onlardır. Oysa o adam bilse ki hayatında hiç temiz su içmemiş insan var Afrika'da. Aç yatan insan vardır. Ama doydum demeyen insan yoktur. Ama Afrika'da inanın hayatında hiç doydum dememiş. Hayatında hiç şu kadar temiz bir su içmemiş. Mesela biz burada yarım bardak suyu çocuk içerik aa ellem onu Ablanın artı o. Dök yeniden koy. Ablanın artığı. Onu bile suya dökerken siz Afrika'da o ablanın artığı içme dediği su için sıraya girecek milyonlar var. Yani orada ehem mühim meselesi. Tabii e, biz yardım derneği olarak şunu yapıyoruz. E, bu tür sorulara bizim bağışçılarımız Bizi yönlendiren şeylerdir. Adam getirir, der ki arkadaş benim kurbanımı atıyorum. Somali'de keseceksin. Beni Somali'ye götüren sensin. Sen veriyorsun, ben, ben arada köprüyüm. Ben vasıtayım. Bağışçılarımız nereye derse oraya götürür. Biz bağışçılarımızda yok. Seninkini Somali'de keseceğim, seninkini efendim Çeçen kampında keseceğim, seninkini Türkiye'de keseceğim deme şansımız yok. Ve şartlı yardımlarda da transfer etme yetkin yok. Yani bir adam derse ki benim kurbanımı Somali'de kes, sen onu götürüp Çeçen kamplarında kesemezsin. Kesersen vebal altındasın. O adam değil. O adamın kurbanı kurbandır. Ama sen parasını o verir, etini o yer günah sana kalır. Hiçbir maddi menfaatin olmadığı halde günah senin sırtında kalır. Dolayısıyla bizi en çok sıkıntıya sokan şartlı yardımlardır. Şartlı yardımlarda ancak telefonla veya kendisine giderek veya o geldiğinde Ondan izin alınıp değiştirilebilirse değiştirilir. Onun dışında değiştirme şansınız olmaz. Dolayısıyla o kardeşlerimiz öyle değil. Ya sen vermiyorsan verenlere de karışma de. Veya abi bizimkilere de yardım ediyoruz. De fazla kavgaya da gerek yok. Çünkü hakikaten onlara, o tür insanlara söylenecek her söz ifras, is, israftır. Yani çömerkliğin üzerine tasar ki o da doğru değil. Yani israfla cömertliği demin söyledik, ayırmak lazım. İsraf başka şeydir, cömertlik başka şeydir. Cömertlikte verdiğin daha çok olmasına rağmen, diğerinde verdiğin çok daha az olsa israf israftır. Külli müsrifin haram. Bütün israflar haramdır. Hazreti Ömer radiyallahu anh'a sormuşlar, ya Ömer israf nedir? Yediğini dekmek, burada ekmeği yanındaki katik israftır demiş. Buyur buradan yakalım. <gülüyor> Ama o o zaman için. Evet. Allah razı olsun. Ayrıca Rabbime hamd ediyorum. Şükrediyorum ki böyle siz gibi güzel kardeşlerimizle bir sohbeti Rabbim nasip etti. Sevgili hocam da vesile oldu. Ona da ayrıca teşekkür ediyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Ve sizin için dua ediyorum. Allah Azze ve Celle hepinizi razı olduğu yolda daim kılsın. Verdiği ömürü razı olduğu yolda harcamayı nasip etsin. Selamun Aleyküm.